Luka 5. Bölüm Halk, Ginnesar Gölü'nün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış, Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa, gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş, ağlarını yıkıyorlardı. İki tekneden Simon'a ait olana binen İsa, ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu, teknenin içinden halka öğretmeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simon'a ''Derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın.'' dedi. Simon şu karşılığı verdi. ''Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım.'' Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular. Tekneler neredeyse batıyordu. Simon Petrus bunu görünce ''Ya Rab, benden uzak dur. Ben günahlı bir adamım.'' diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simon'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simon'a ''Korkma'' dedi. ''Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın.'' Sonra onlar tekneleri karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa, kentlerden birindeyken, her yanını cüzam kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce, yüzüstü yere kapanıp yalvardı. Ya Rabbi, istersen beni temiz kılabilirsin, dedi. İsa elini uzatıp adama dokundu. İsterim, temiz ol, dedi. Adam anında cüzzamdan kurtuldu. İsa ona, Bundan kimseye söz etmemesini buyurdu. Git kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun. dedi. Ne var ki İsa ile ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu. Bir gün İsa öğretiyordu. Celile'nin ve Yahudi'yenin bütün köylerinden ve Yerushalim'den gelen ferisilerle kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa, Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. O sırada birkaç kişi yatak üzerinde taşıdıkları ferçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyordu. Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar. Kiremitleri kaldırıp adamı yatakla birlikte orta yere, İsa'nın önüne indirdiler. İsa onların imanını görünce, ''Dostum, günahların bağışlandı dedi. Din bilginleriyle ferisiler, ''Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?'' diye düşünmeye başladılar. Akıllarından geçenleri bilen İsa, onlara şöyle seslendi. Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk, yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye... Sonra felçli adama... Sana söylüyorum, kalk. ''Yatağını toplayıp evine git.'' dedi. Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı. Üzerinde yattığı yatağı topladı ve Tanrı'yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor. Büyük korku içinde, ''Bugün şaşılacak işler gördük.'' diyorlardı. Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı. Vergi toplama yerinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama ''Ardımdan gel'' dedi. O da kalktı, her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gitti. Sonra Levi, evinde İsa'nın onuruna büyük bir şölen verdi. Vergi görevlileriyle başka kişilerden oluşan büyük bir kalabalık onlarla birlikte yemeğe oturmuştu. Ferisilerle onların din bilginleri söylenmeye başladılar. İsa'nın öğrencilerine, ''Siz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yiyip içiyorsunuz?'' dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. ''Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim.'' Onlar İsa'ya, Yahya'nın öğrencileri sık sık oruç tutup dua ediyorlar. Ferisilerin öğrencileri de öyle. Seninkiler ise yiyip içiyor. Dediler. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarında olduğu sürece davetlilere oruç tutturabilir misiniz? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman, o günler oruç tutacaklar. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Hiç kimse yeni giysiden bir parça yırtıp eski giysiyi yamamaz. Yoksa hem yeni giysi yırtılır, hem de o giysiden koparılan yama eskisine uymaz. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa yeni şarap tulumları patlatır. Hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarabı yeni tulumlara doldurmak gerek. Üstelik hiç kimse eski şarabı içtikten sonra yenisini istemez. Eskisi güzel der.